Nefs-i ammari nasıl terbiye edilir diyor. Aa, nefs-i ammari engelik yılanı gibidir. Engelik yılanı gibidir. ha. Onun terbiyesi tevhidledir. Ve mürşidi kamil iledir. Ne gibi? Bir hasta bir doktora müracaat etti, doktor ona bunları ye ve bunları yeme ve bu ilaçları kullan dedi. Ee, o da eğer doktorun sözünü tutar da doktorun <gülüyor> yediklerini yer, yemediklerini yemez. Verdiği ilaçları saatinde, vaktinde kullanırsa, o vakit ne yapar? O salaha iler, o fikolobun manadun, insanın nefsin maresi oldu mu? O vakit şey de doktor gibidir. O şey der ki bunu yap, bunu yapma, bunları yap, bunları yapma ve bu bu esmaları çek. O mürit de eğer efendisine muhabbetle bağlanır, onu seve seve ahdinde durursa, o vakit ne yapar? İşte şu başlar nefsin mareni sıfatı değişmeye. Çünkü tevhid verir. Kıdıcı tevhiddir. Doğru. La ilahe illallah. Ha, bu da lisanen söylemekle değil yani. Çünkü ekmek ekmek demek adamın karnı doymaz. İlle yemek lazım. Esmadan geçmeyince Müslüman maya olması olmazsın. Ama ekmek gitmek demeyince de ekmek vermezler. Ha, onun için o efendisi ne derse unuttar muhabbetle bağlanırsa eğer ha, o vakit o var nefsin, nefsin sıfatı döner. Nefsin levameye geçer. Sonra doktor tekrardan ona bir takım emirler, nehirler verir. Yaşlarını Ve değiştirir. Esmaları değiştiriyor yani. Evet. Gene efendisine vücuden malen hizmet eder. Efendi'yi muhabbet eder, severse yani o vakit yine yapar gene daha silaha kavuşur. Ve böylece yedi meratip, yani yedi meratip evet. çıkar. Ama şeyhinde din tutmazsa, yapmazsa o vakit o, o hastanası ilaç kullanması iyi olmadı. Burada iyi olmaz yani. İsmi olur, ismi olurken devriş olmaz. Popağın kuşu gibi. Sözü evet. insan olur, özü insan olmaz.